Ey iman edenler, sabır göstererek ve namazı vesile kılarak Allah'tan yardım dileyin. Muhakkak ki Allah sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülenler hakkında ölü demeyin. Bilakis onlar diridirler. Fakat siz bunun farkında değilsiniz. Biz mutlaka sizi biraz korku ile, biraz açlık ile Yahut mala cana veya ürünlere gelecek noksanlıkla deneriz. Sen sabredenleri müjdele. Sabırlılar o kimselerdir ki, başlarına musibet geldiğinde, biz Allah'a âidiz. Ve vakti geldiğinde, elbette O'na döneceğiz, derler. İşte Rableri tarafından, bol mağfiret ve rahmete mazhar olanlar onlardır. Doğru yolu bulanlar da ancak onlardır. Safa ile Merve,